Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Geçmiş bayramınızda kutlu olsun. Konuğum Enis Erkel ile birlikteyiz. Enis Erkel şu anda K-Works'ün yani Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi'nin direktörü. Girişimciler özellikle de gençler bize kulak versin derim. Çünkü Enis Bey'in tecrübeleri girişimciliğe yaklaşımı ve iş yapış biçimi değerli. Geçen program bir önceki program ilk bölümünü yayınladık Enis Bey'le. O bölümde Enis Bey'i daha detaylı tanıma fırsatımız oldu. Ben Enis Bey'i kısaca tekrar tanıtmaya çalışayım. Enis Erkel, ARGE mühendisi. Bir dünya insanı olduğunu bir önceki programda fark etmiştik, gördük. 7 ayrı ülkede yaşayıp 13 kez ev taşımış. İntreprenör yani iç girişimci bu tanımı seviyorum. Çünkü iç girişimciler firmalarda veya projelerde bir girişimci ruhuyla çalışıyorlar. Sadece fikri ortaya atmak değil geliştirmek ve e, uygulamak da önemli e, Enis Erkel'in kariyeri 80'li yılların başında Amerika'da başlıyor. E, i̇nsan odaklı iletişim e, teknolojilerinin geliştirilmesinde öncü kişilerden e, ihtiyaçları araştırıyor, geliştiriyor ve e, uygulamasını da sağlıyor e, insanların yaşam kalitesini artıran, dünyayı da güzelleştiren teknoloji tasarımlarına yöneldi. E, i̇letişimi kolaylaştıran teknolojilerin e, geliştirilmesinde öncülerden birisi projesini hem geliştirdi hem uyguladı tasarım ekiplerini yönetti bu programda da Kuluçka merkezlerinden ve öneminden bahsedeceğiz. Şimdi Kuluçka Merkezi dediğim zaman Enis Bey küçük bir düzeltme yapmıştı isim olarak ılık ve durağanlığı çağrıştırdığı için o yüzden de K-Works'ün adı girişimci araştırma merkezi ve dinamik bir yer. Niye varlar? Önemlerine sözü kendisine bırakayım. Tekrar hoş geldiniz diyeyim öncelikle. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Kuluçka Merkezleri Hızlandırıcılar gençlerin öncelikle fikirlerini, yeni iş fikirlerini, yeni <gülüyor> ürün fikirlerini doğrulamaları için bir doğrulama tahtasıdır. Çok e, dürüst bir şekilde Geri bildirimde bulunmak lazım e, Gençlerimizin e, Düşündüğü şeylerin e, Bir kısmı e, Gerçekçi olamayabiliyor Yani Sürdürülebilir bir işe ee, scalable, scalable ne diyeceğiz? Bilmiyorum. Ölçülebilir mi? Ölçeklenebilir. Teşekkür Ölçeklen Ölçek ederim. Ölçeklenebilir, sürdürülebilir bir iş modeline dönüşebilecek bir fikir mi değil mi? Buna birlikte bakıyoruz. Bir de biz girişimcinin aslında nedenli başarılı bir girişimci olma potansiyeli var onu ölçmeye çalışıyoruz o bir arada olduğumuz dönemde ilk kez birisi geliyor kapıyı çalıyor bir girişimci herhangi bir kuluçka merkezine kuluçka merkezindekiler bunlara bakarlar fikri ayakları yere basan illaki geldiği fikir işe dönüşmez Nurhan Hanım bazen o iş fikrini Geliştiririz birlikte ee, ve e, girişimciyi yönlendirerek onun daha anlamlı sürdürülebilir, ölçeklenebilir, global gidebilir bir iş modeline dönüşmesine e, girişimcilik merkezleri yardım eder e, ve bunun için çok önemli kaynaklar verir. Şimdi e, K-Works olarak biz e, çok ben çok sıkı bir ekip kurdum. Bu, ben tanıştım, bu... şahit oldum. Tanıştım. Ee, hem tasarımcılar var, hem e, IT'den insanlar var, farklı disiplinlerden kişiler var. Evet, zaten e, bütün şeylerimizde tasarım odaklı düşünce ile başlayıp, onun e, prensiplerini hayata geçirerek uyguluyoruz. Bu yetkin, çok yetkinlikleri üst düzeyde olan arkadaşlarımız, e, gece ve gündüz girişimlerle birebir çalışarak, ...mentorluk, coaching yaparak e, onların e, en hızlı şekilde ya girişimlerinin bir yere gitmeyeceğini... ...moralinizi bozmak için söylemiyorum gençler... ...ya girişimlerinizin bir yere gitmeyeceğini birlikte tespit ederiz... ...ve sizinle birlikte sizden çıkan yeni bir iş fikrini değerlendiririz... ...ya da bir yerlere gidecek fikri... En doğru hatta en doğru raya oturtup onun en hızlı ve en e, etkili bir şekilde işe, ticari değere dönüşmesini e, sağlarız birlikte. Şimdi işin ticari değere dönüşmesinin ülke için önemi çok büyük. Özellikle teknoloji e, odaklı girişimlerin e, ticari e, hayata geçmeleriyle, İstihdam sorunu kendiliğinden kalkar. Yani istihdamın mevcut şirketlerin ki az önce bir önceki sohbetimizde size şeyden bahsetmiştim. Amerika'da bir Airbnb, bir Uber gibi şirketler yüz yıldır mevcut olan şirketleri solladı gidiyor. Şirket değerlemesi olarak diye. Bu aynı zamanda şu da demek. Yüz yıllık varlığı olan şirketin büyümesi aslında zaten çok yavaştır ya da durmuştur. Yani yeni istihdam yapmıyordur. Sadece kaybettiğini en iyi elemanlarını diye. kaybeder. Onları da girişimlere kaybeder. Teknoloji girişimlerine. Ondan sonra onları doldurmak için girişimcilik yapmayı istemeyen e, insanları onlar kendileri alırlar. Oysa asıl yeni iş alanı yaratanlar yeni girişimlerdir. Türkiye'nin şu anda buna ihtiyacı var. Ve bizler e, hızlandırıcılar, kuluçka merkezleri, girişimcilik araştırma merkezleri olarak bunu adreslemeye çalışıyoruz. Ve adresliyoruz. E, önce bir müzik arası vereceğiz sonra devam edeceğiz ama e, küçük bir not e, söyleyeyim. E, üniversitelerin e, girişimcilik araştırma merkezleri önceleri daha çok şirketlere destek veriyordu benim bildiğim kadarıyla. E, sonradan ortaya çıkan bir ihtiyaç olarak gençlere de RG e, araştırma geliştirme e, tasarım ve teknoloji desteği vermeye başladılar. E, girişimciliğe yönelen gençlerin sayısı e, arttı çünkü. E, bu sıralarda da artmaya devam ediyor. E, müzik sonrasında e, şirketlere girişimcilik desteği, teknoloji araştırma desteğinden e, de bahsedeceğiz. E, müzikte de e, Muse'den e, dinleyeceğiz. Origin of e, Symmetry albümünden Newborn. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri e, Müzden dinledik. Origin of Symmetry albümünden Newborn. E, konuğum Enis Serker'le birlikteyiz. E, yaygın isimleriyle Kuluçka merkezlerinden dinamik isimleriyle e, ...girişimci, girişimcilik araştırma merkezlerinden e, bahsediyorduk. E, müzik arasından önce e, şirketlere girişimcilik desteğinden de e, bahsedeceğimizden söz etmiştik. Sadece gençleri de değil, e, firmaları da kucaklayan bir yapıları var kimisinin. E, Firmalara da açık. E, onlar da e, teknoloji veya tasarım fikirleriyle veya başka bir fikirle gidebilirler ve destek alabilirler... O anlamda da değerli bir de sizin tabii kişisel olarak şu deneyiminiz benim dikkatimi çekti intreprenör dediniz evet, ya evet. iç girişimci aslında o biraz da işi sahiplendiğinizi de gösteriyor bir firmada da olsanız başından sonuna kadar geliştirmek ve uygulamak diyelim e, firmalarında ihtiyacı olan şey bu e, çok firmaya girip çıkıyorum söyledikleri şey ben artık danışmanlık değil yöneticilik değil yani uygulama bekliyorum e, yani belki haksız bir kısa bir zamanda bekliyorlar ama Yine Yoyu, de e, Öyle bu. beklesinler Haksız, Sabırsız olmamız lazım Nurhan ha, Hanım Çok güzel Durmayalım düşeriz dünya ilerliyor gidiyor Doğru çünkü. söylüyorsunuz yani Gerçekten yoğun bir şeye gerek var Şimdi iç girişimcilikle ilgili Şirketlerimizin desteğe ihtiyaçları var özellikle bu tür niyeti olan bu tür deneyimi yaşamak şirket içinde iç fikirleri olan kişilere bu tür imkanları sağlamak isteyen şirketlerimize biz destek veriyoruz şeyde girişimcilik araştırma merkezinde hızlandırma programında kullandığımız yetkinliklerin büyük bir bölümü direktli direkt olarak orada da uygulanan yetkinliklerdir. Dolayısıyla kurumsal inovasyon, kurumsal inovasyon, iç girişimcilik ve açık inovasyon gibi iki alanları içerir. Her ikisinde de yoğun destek veriyoruz ve çok güzel işbirliklerimiz var. Şirketlerimiz de büyük kurumlarımız da ciddi adımlar atmaya başladılar. Bu çok sağlıklı. Peki son olarak şeyi sorayım size. Bu gençler olsun, firmalar olsun sürdürülebilirlikle bağlantılarını nasıl görüyorsunuz? Teknolojiyle insan dengesi diyelim veya teknolojiyle doğa dengesi. Ee, şeyimizin bu tasarım odaklı düşünce, tasarım odaklı düşünme ve ...zaten e, e, sürdürülebilir iş modellerini e, hedefleyen bir kafa yapısında olduğumuzu söylemiştim. Yani o en başta baktığımız ve temel olarak oluşturduğumuz gençlerle ilk görüşmelerimizde prensipler e, kurulacak her girişimin. E, kaçınılmaz olarak bugün dünyamızın ciddi sorunları var... E, yani ...çevredir vesairedir... ...tabii ki o konulara da... ...girilebilir... ...şeyde 3-4 yıl... ...Avrupa'nın yenilenebilir... ...enerji kümesinde... ...Avrupa Birliği'nin... ...yönetim kurulu üyeliği yapmış... ...bir kişi olarak o konuda ayrı bir... ...seşon yapabiliriz, ayrı bir... ...sohbet yapabiliriz ama... ...sürdürülebilirliğinin... Önemi. Türkiye'deki girişimlere bakarsanız Nurhan Hanım, nedenli çok şey çok kısa sürede kapanır. Sürdürülebilir bir iş modeli baştan olmadığı için. Benim mahallemde herhalde yedinci, aynı köşede yedinci restoran açılıyor. O da bir girişimcilik. Ama yani bir öncekinin iş modeline benzer bir şeyle benzer yerde... Hani sadece işte balıktan ete geçerek, kebaba geçerek nasıl oluyor da siz ben burada başarılı olurum? Bir önceki olamadı ama. Bu aslında hiçbir şekilde sürdürülebilirliği içermeyen bir ön çalışma yaptıklarını gösteriyor. Bizde ise yaklaşımımızda ise ilk iş... İş modelinin sürdürülebilir olması, sonra ölçeklenebilir olması, sonra global olması ve bu zaten adımlar da biraz böyle böyle gidecek durumda sürdürülebilir bir yapı için oluşturduktan sonra ölçeklemeye başlayacaksınız. Zaten globale gidiş içinde, global pazarı adresleyebilmek için de ölçeklenebilir bir iş modeliniz, işinizin olması lazım. Tasarım odaklı düşünmeden bir parça bahsetmiştim daha önce. Yoğun bir şekilde toplumla... ...bu birikimimizi ve öğrenimlerimizi de paylaşıyoruz... E, ...paydaşlarımızı bu alanda artırmaya çalışıyoruz... ...yani Türkiye'de tasarım odaklı düşüncenin yaygınlaşması... ...bu metodolojilerin sistemimize, ruhumuza girmesini sağlamaya çalışıyoruz... ...çocuklardan başlayarak Darüşafaka'dan öğrencilerin gelip... ...bir günlük e, pek çok yerden okullardan öğrencilerin gelip... ...onlara çalıştaylar yapıyoruz tasarım odaklı için aynı zamanda şirketlerimizle çalışıyoruz ve son geliştirdiğimiz atölyelerden birisi Koç Vakfı müzelerinden Arter ile oldu Arter ile bu çalışma imkanı bizim için de çok değerli bir deneyimdi sanat ve tasarımın kalbinden gelen bir topluluğa güncel yaklaşımları aktarabilmek yani bu arkadaşlarımız çok değerli arkadaşlar Arter'deki bir topluluk e, tasarım ve sanal e, sanat onların e, uzmanlık ve yoğun oldukları alan bizim için oldukça farklı bir deneyim oldu ama gelecekte de tasarım dünyasıyla daha yakın bir temas içinde bunu Türkiye'de İstanbul'da hayatın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Tasarım odaklı e, düşünceyi. Nefis. Peki konu konuya açıyor ama daha önceki sohbetimizde uzak doğudan bahsetmiştiniz ya da bizim kendi sohbetimizde doğayla farklı bir ilişkileri var, evrenle farklı bir ilişkileri var. Hiç oradaki bir şeyleri refleksi olarak bu tasarımlara veya yeni iş girişimlerine aktarmalarını sağlıyor musunuz girişimcilerin? Türkiye'deki evet. girişimcilerin mi Özellikle benim Kore'deki deneyimlerimi yansıtmaya çalışıyoruz burada Kore'de çok güzel bir işbirliği ile birlikte yenilikler üretiyorlar yani inovasyon orada bireysel değil de. ...grup halinde yapılan bir çalışmanın sonucu oluyor. Bu aslında hani doğada diğer insanlarla bütünleşmenin bir şeyi. Şimdi ben Amerikan kültüründe yetiştim diyeyim. Yani profesyonel hayatımda teknolojinin bu denli içinde oluşum. Amerika'nın ve Önde gelen teknolojileri yönlendirme sevdası Amerika'dan geldi. Amerika'da bireysinizdir ve birey olarak e, bir yalnızlık içinde mücadele edersiniz. E, Uzak Doğu'da bu o, dayanışmanın verdiği diğerleriyle ortaklaşa birlikte işler yapabildiğimiz ve rekabetin Bireysel rekabetin biraz daha ikinci plana konabildiği Amerika'daysa en önde odur. Ben en rekabetçi e, tasarımcılardan birisiydim. Yani mühendis, yönetici, tasarımcı ve Amerikan sisteminde o şekilde başarılı oluyorsunuz. Bu kötü değil. Kimseye kötülük yapmıyorsunuz ama yani aslında başkasına pek de yardım etmeden e, başkalarının üstüne basarak yükselebiliyorsunuz. Burada bir toplumsal bilinç var ama, kolektif bir bilinç var. Çok, evet. Veya bunu daha önde tutan bir tavır var Ve bu bizim kültürümüze çok yakın. Yatkın ne? değil mi? Evet. Daha yatkın. Evet. Ee, çok teşekkürler bu bilgiler içinde. Ee, gençler veya firmalar sizi bulsunlar, takip etsinler. Her taraftan, Twitter'dan. Tabii ki. Sosyal medyadan e, gelsinler sizin girişimcilik araştırma merkezinize zaten Şişli'de merkezi bir yerde küçük böyle Google'la araştırsınlar K-Works k k diyelim k diye yazılıyor e, ekibiniz de şahane siz de öyle e, çok da güzel projeler var e, çok iyi örnekler var e, çok teşekkürler çok ilham vericisiniz. Teşekkür ederim. Ben de size bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gençler de K-Works'un ün, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi'nin yaratıcı iş fikirleri olan gençleri sabırsızlıkla beklediğini bilsinler. Bekliyoruz hepsini. Hem size çok teşekkür ederiz geldiğiniz için ve paylaşımlarınız için hem de kumandada Barış'a ve Ömer'e çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.